Luca, onuncu bölüm. Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara, ürün bol ama işçi az, dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin. İşte. Sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz, önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa, dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın. Size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı.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 Ya sen ey kefernahum göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab! Dediler. Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa, Kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi. Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip, küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Bir kutsal yasa uzmanı, İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, Kutsal yasada ne yazılmıştır? Diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona ''Doğru yanıt verdin'' dedi. ''Bunu yap ve yaşayacaksın.'' Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya ''Peki komşum kim?'' dedi. İsa şöyle yanıt verdi. ''Adamın yeri Yerişölim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler.'' bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir samiryeli yeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü Onunla ilgilendi. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı, Ona acıyip yardım eden, dedi. İsa, Git, sen de öyle yap, dedi. İsa, İsa, Öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş, onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, ''Ya Rab'' dedi. ''Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.'' Rab ona şu karşılığı verdi. ''Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.''